Sül-Kadir Geylani'nin Sohbetleri Giriş Ey kendisine hakkıyla hamd etmekten aciz olduğumu bilen Allah'ım! Senden sana hamd en kamili hakkı için ona öyle bir salatı selamını istiyorum ki, bu salatı selam onun enfes varlığında senin en kutsi kemaline layık olsun. O ki sen ona kendi isimlerinle sıfatlarının hakikatlerini ve yine kendi zatının tecellilerini açmıştın da. Bu sebeple o da senin kemalatına yaraşır bir şekilde seni tanımıştı. Yine sen ona başkalarına ilham etmediğin güzelliklerini de ilham etmiştin. Nitekim ileride O'nun ilahi lütuflara mazhariyetinin tamamlanacağı ve yeganeliğinin belli olacağı günde de yine bu güzelliklerinden O'na ilham edeceksin. O'na lütfedeceğin şerefli salat-ı selamlarının O'nun hem maddi varlığına hem manevi varlığına hem de halk ve emir aleminin bu maddi manevi varlıkla alakalı kısımlarına teşmil buyurmanı diliyorum. Hem de öyle ki ey bizim Rabbimiz peygamberlerinden, resullerinden, meleklerinden ve salih kullarından hiçbirini hariç bırakma. Bu büyük lütfun sayesinde senin o salatı selamın onların hepsine şamil olsun. Birinci sohbet, kadere itiraz etmemek. Bu konuşma, hicretin 545. yılında Şevval ayının üçüncü günü, Pazar sabahı, Dergah'da yapılmıştır. Mukadderatta olan şeyler başa gelmeye başladığı zaman aziz ve celil olan Allah'a itirazlarda bulunmak dinin ölmesi, tevhidin ölmesi, tevekkül ve ihlasın ölmesi demektir. İnanan bir kalp kader karşısında niçin, nasıl, neden gibi şeyler bilmez. Allah'ın takdirine karşı itirazlarda bulunan Böyle soruları asla sormaz. Bilakis o, mukadderatta olan şeyler vuku buldukça sadece şöyle der. Evet, Allah'ın takdiri vuku bulmuştur. Nefs bütün varlığı ile kadere karşıdır. Allah'ın takdiri ile çekişme halindedir. Hep kadere karşı çıkar. İtirazlarda bulunur. Nefsini ıslah etmek isteyen onunla savaşsın, mücadelede bulunsun. Ta onun şerrinden emin oluncaya kadar. Nefs bütünüyle şer içinde şerdir. Eğer ıslah yolunda kendisiyle savaşılır ve mutmain hale getirilirse, yani menfi temayül ve ihtiraslarından arındırılırsa nefsi mutmain'e, bu takdirde o hayır içinde hayır olur. Bütün ibadet ve taahhütlerin yerine getirilmesinde ve günahların tamamının terk edilmesinde itaatkar bir hale gelir. İşte bu hale geldiği zaman ona şöyle hitap edilir. Ey hakikate ermiş nefs dön Rabbine. Sen ondan razı, o da senden razı olarak. Fej suresi 27. ve 28. ayet-i kerimeleri. Artık böyle bir nefsin Allah yolunda bulunmaya iştihak duyması sahihtir. Bizzat kendi şerri kendisinden zahil olmuştur. Fani varlıklarından hiçbirine bağlanmaz. Nesebinin Ceddi İbrahim Aleyhisselam'a merbuyetine hak kazanmıştır. Malum İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı zaman... Nefsinden tamamen sıyrılmış, kendisinde hiçbir nefsani, hevayi duygu bırakmamıştı. Kalbi de iyice manevi sükunet ve itminana ermişti. Bu sırada mahlukattan birçoğu yanına gelerek kendisine yardım etmeye hazır olduklarını arz etmişler ve bu hususta canlarını fedadan çekinmeyeceklerini söylemişlerdi. İbrahim Aleyhisselam ise onlara şu cevabı veriyordu. Hayır, sizlerin yardımını istemiyorum. Onun Allah'ın benim halimi bilmesi, yardım talebinde bulunmaktan beni müstahani kılar. İşte onun Allah'a teslimiyet ve tevekkülü böylece tamamlanınca ateşe şöyle hitap edildi. Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve Selamet ol. Enbiya suresi 69. ayeti kerime. Sabırlılara aziz ve celil olan Allah'ın dünyada sayısız yardımları, ahirette de yine sayısız nimetleri vardır. Nitekim bu hususu ifade eden bir ayetinde şan yüce olan Allah şöyle buyurur. Ancak sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir. Zümer Suresi 10. Ayet Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Kendi rızası için sabredip tahammül gösterenleri aynı ile bilir. Siz onun lütfunu ve inamını senelerdir gördünüz, görüyorsunuz. Ne olur siz de onun rızası için bir an sabrediniz, tahammül gösteriniz. Zaten kahramanlık bir an, bir sabırdan ibarettir. Şanı yüce olan Allah, lütfundan vereceği yardım ve zafer ile daima sabredenlerle beraberdir. Nitekim bu hususu açıkça beyan eden bir ayetinde şöyle buyurur. Hiç şüphe yok ki Allah'ın yardımı sabredenlerle beraberdir. Bakara suresi 150. ayet. Siz de Allah için sabrediniz, tahammül gösteriniz, Allah için intibaha geliniz, uyanınız, Allah'tan gafil olmayınız, uyanmayı ölüm sonrasına bırakmayınız. Zira öldükten sonraki uyanışın size faydası olmaz. Allah'a kavuşmadan önce Allah için uyanınız, intibaha geliniz. Kendi iradeniz olmadan yakalanıp azaba çarptırılacağınız an gelmeden önce uyanınız. O vakit geldiği zaman pişman olursunuz. O vakit geldiği an pişman olursunuz. Ancak bu pişmanlık size fayda vermez. Kalplerinizi ıslah ediniz. Zira hiç şüphe yok ki, eğer o salih olursa bütün diğer halleriniz de salih olur. İşte bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Şu insanoğlunda bir et parçası vardır ki o doğru olduğu zaman onu diğer bütün uzuvları doğru olur. O bozuk olduğu zaman ise onun bütün diğer uzuvları bozuk olur. Abeniz olsun ki bu et parçası kalptir. Kalbin salahı, takva, aziz ve celil olan Allah'a tevekkül, onu tevhid birleme ve amellerde ihlas ile mümkündür. Takva sahibi olan, aziz ve celil olan Allah'a tevekkül eden, onun birliğini tasdik eyleyen ve amellerini de ihlasla yapan kişinin kalbi doğrudur, salihtir. Kalbin fesatlığının ve bozukluğunun sebebi ise onda yukarıdaki hastaların bulunmayışıdır. Kalp beden kafesinde bir kuştur. Yine o tıpkı kutudaki bir inci, hazinedeki bir mal gibidir. İtibarı ise kafese değil kuşadır, kutuya değil inciyedir, hazineye değil içindeki maladır. Allah'ım, uzuvlarımızı sana kulluk yapmakla, kalplerimizi seni tanımakla, uzun ömürlerimizin gecesini, gündüzünü sana lahik olmaya çalışmakla meşgul eyle. Bizi bizden önce gelip geçmiş salihler topluluğuna ilhak eyle. Bizi de onlara vermiş olduğun maddi manevi güzel rızıklarla rızıklandır. Onlar için olduğun gibi, Bizim için de ol. Amin. Ey ahali, tıpkı salihler gibi siz de aziz ve celil olan Allah'ın yolunda olun. Hayatınızı Allah için geçirin. Ta ki o da sizin için olsun. Size yardım ve zafer bahşetsin. Tıpkı sizden önceki salihler için olduğu gibi. Tıpkı onlara yardım ve zafer bahşettiği gibi. Eğer aziz ve celil olan Allah'ın sizin için olmasını, size yardım ve zafer bahşetmesini isterseniz, ona kullukla meşgul olunuz. Onun yolunda sabırlı olunuz. Onun gerek sizdeki ve gerekse sizden başkalarındaki tasarruflarına rıza gösteriniz. Allah yolunun yolcuları dünya hayatında, Zahit oldular Haramlardan günahlardan Ellerini çektiler Dünyadan nasiplerini de Takva eliyle aldılar Sonra da ahireti istediler Orayı kazanmayı Murat ettiler Bu maksatla güzel amel istediler. Ne de kadere karşı geldiler Aziz ve celil olan Rablerine itaat ettiler Önce kendilerine kendi nefislerine vaaz nasihat ettiler. Öğüt verdiler. Kendi nefislerini ıslah ettikten sonra da başkalarına vaaz nasihat ettiler. Öğüt verdiler. Ey oğul! Önce kendi nefsine nasihat et. Kendi nefsini düzelt. Sonra da başkalarına öğüt ver. Başkalarına düzeltmeye çalış. Sana önce kendi nefsinin hususiyetleri kendi nefsinin ne durumda olduğu lazım. Kendinde ıslaha muhtaç bir hal var olduğun müddetçe başkalarını düzeltmeye, başkalarına öğütler vermeye kalkışma. Eğer kendinde ıslaha muhtaç bir hal bulunduğu halde bunu bırakır da başkalarını ıslaha kalkışırsan yazık sana. Hiç şüphe yok ki sen başkalarını nasıl ve hangi hallerde kurtarabileceğini bilirsin. Sen kendin kör isen bir başkasını elinden tutup bir yere nasıl götürebilirsin? Gözleri görmeyen birisinin bir başkasını elinden tutup bir yere götürmesi mümkün olmadığı gibi, kendi nefsini ıslah etmemiş birisinin de başkalarını irşad edip alha götürmesi mümkün değildir. Ancak kendi gözleri gören kişi başkalarını bir yerden bir yere götürebilir. Denize düşen ve yüzme bilmeyen birisini ancak mahir yüzücü olan birisi kurtarabilir. Aynen bunun gibi. Aziz ve celil olan Allah'a insanlar ancak onu tanıyan birisi götürebilir. Allah'ı tanımayan kişiye gelince, ona giden yolda bu kişi insanlara nasıl rehberlik edebilir ki? Sana aziz ve celil olan Allah'ın tasarrufundan bahsetmek ihtiyacını hissetmiyorum. Sen... O'nu seversin. Amellerini sırf onun rızası için yaparsın. Asla ondan başkası için yapmazsın. Ve yine sen yalnız ondan korkarsın. Ondan başkasından asla korkmazsın. Fakat bütün bunlar gönülden, halis bir inanış ve ihtiyakla olacak şeylerdir ağız kalabalığı ile ve lafla olacak şeyler değildir. Yine bütün bunlar halvetle, ibadet, zikir, riyazat ve murakabe ile alınacak neticelerdir. Yoksa şekilcilikten ve zahiri gösterişten öteye geçemeyen ve ruhu asla işlemeyen bir takım davranışlarla elde edilecek neticeler değildir. Evin kapısında tevhid bulunur. İçi de şirkle dolu olursa bu münafıklığın, ikiyüzlülüğün ve fitne fesadın ta kendisidir. Binaenaleyh Allah yolunun yolcusunun dili ile kalbi, içi ile dışı, sözü ile özü bir olmalı ve aynı şeyi terennüm etmelidir. Yazık sana ki dilin hep müttakilik iddiasındadır. Kalbin ise fısku fujurdan, fitne fesadtan hiç arınmaz. Dilin hep şükür eder gözükür, kalbin ise hep mukadderatı ilahiye itiraz halindedir. Aziz ve celil olan Allah bir kutsi hadisinde şöyle buyurur: Ey Adem oğlu, hiç durmam acısına benim rahmetim sana akmaktadır. Buna karşılık bana senin hep şerrin yükselmektedir. Yazık sana ki onun kulu olduğunu iddia ediyorsun. Fakat ondan başkasına itaatte bulunuyorsun. Halbuki eğer sen hakikaten onun kulu olmuş olsaydın, buğz ettiğine mutlaka onun için buğz eder Sevdiğini de mutlaka onun için severdin. Buğuz, adavet ve düşmanlığın da onun için olurdu. Sevgin ve dostluğun da onun için olurdu. İmanı kuvvetli olan bir mümin ne nefsine itaat eder, ne şeytanına, ne de hevasına. Esasen kuvvetli imana sahip bir mümin, şeytan diye bir şey bilmez ki ona itaat etsin. Dünyaya aldırmaz ki onun için zelil durumlara düşsün. Bilakis o dünyaya hakir ve zelil görür. Ona aldanmaz. Ebedi hayatı kazanmaya bakar. Ne zaman ki mümin dünya sevgisini gönlünden atar ve aziz ve celil olan Mevlasına vasıl olursa işte o takdirde bütün vakitlerdeki ibadetleri halis Allah için olur. İmanı kuvvetli olan mümin aziz ve celil olan Allah'ın şu kelamını işitmiştir. Halbuki onlar Allah'a onun dininde ihlas sahibi ve tevhid ehli olarak ibadet etmekten başkasıyla emrolunmamışlardır. Beyyine suresi 5. ayeti kerime Sen ey Müslüman, Allah'tan başkasının sevgisini gönlünde bulundurma neticesi hasıl olan şirki kendinden uzaklaştır. Eğer kalbinde mahlukattan herhangi bir şeyin sevgisi varsa orada şirk var demektir. O halde bu şirki at. Aziz ve celil olan Allah'ı tevhid et birle. O eşyanın tamamının yaratıcısıdır. Kainat bütünüyle onun kudret elindedir. Ey Allah'ı bırakıp da O'nun mahlukatına talip olan, gönlünü O'nun yaratıklarının sevgisiyle dolduran kişi, sen hiç de akıllı birisi değilsin. Aziz ve celil olan Allah'ın hazinesinde bulunmayan bir şey var mı ki? Bak, şanı yüce olan Allah ne buyuruyor? Hiçbir şey müstesna olmamak üzere, hepsinin hazineleri bizim nezdimizdedir. Hic Suresi 21. Ayet Ey oğul, kader oğlunun altında uyu. Bunu sabra yaslanarak, kadere gönülden rıza göstererek, felaha erme ümidi içinde ibadet ederek yap. Eğer böyle olmaya devam edersen, Allah mukadder olan şeyleri kendi lütuf ve ihsanından sana gönderir hem de senin isteyemediğin ve temenni edemediğin güzel ve hayırlı şeyleri. Ey ahali! Kadere rıza gösteriniz. Kadere rıza gösteren Abdülkadir'e kulak veriniz. Kadere rıza göstermiş oluşum beni Allah'a ulaştırdı. Ey ahali! Geliniz, aziz ve celil olan Allah'a boyun eğelim. Onun takdirine, onun fiiline boyun eğelim. Gerek zahiren, gerekse batinen. Ona itaat edelim. Kadere rıza gösterelim, muvafakat edelim. Kader özengisine basarak yürüyelim. Zira kader bize Allah'ın gönderdiği elçidir. Gönderenin hakkı için ona ikram edelim, boyun eğelim. Eğer kadere karşı böyle davranırsak, o beraberliğinde bizi Allah'a götürür. İşte bu noktadan ve bu halde Nusret hakimiyet ve dostluk hak olan Allah'ındır. Kadere, kayıtsız şartsız rıza gösterme noktasına geldiğin ve Allah'ın dostluğuna hak kazandığın zaman O, sana kendi ilim deryasından içecek, lütuf sofrasından yiyecek verir. Kendisiyle ünsiyet peydah ettirir. Seni kendi rahmetine garkeyler. Fakat bu hal Milyonlarca insandan ancak pek az ve nadir kişilere nasip olur. Ey oğul, sana takva gerek, takvaya sarıl, müttaki ol, sana şeriat gerek, şeriatın esaslarına sarıl. Sen şeriatın esaslarına sarılmalı, nefse, hevai arzulara, şeytana ve kötü kişilere muhalefet etmeli ve onlara uymamalısın. Mümin kişi bu hususlarda daima cihat halindedir. Öyle ki başından miğferi hiç eksik olmaz. Kılıcı asla kınına girmez. Atının sırtı hiç eğersiz kalmaz. Uykuyu bile hak erenlerinin uyuduğu niyetle uyur. Hak erenleri düşmanlarına galip gelebilmek için zindelik kazanmak maksat ve gayesiyle uyurlar. İhtiyaç dolayısıyla yemek yerler. Ancak zaruret halinde konuşurlar. Mecbur kalmadıkça adetleri dilsizlik ve sükuttur. Onları ancak Allah'ın takdiri konuşturur, Allah'ın fiili konuşturur. Bu dünyada onların dillerini Allah hareket ettirir konuşturur. Tıpkı yarın kıyamet günü uzuvlarını konuşturacağı gibi. Onları her konuşanı konuşturan aziz ve celil Allah konuşturur. Onları Allah konuşturur. Tıpkı cansızları konuşturduğu gibi. Allah konuşma sebep ve vasıtalarını onlar için hazırlar. Onlar hemen konuşurlar. Onları bir işe sevk etmeyi murat etti mi, hemen kendilerini o işe hazırlar. İnsanlara hem korku hem de müjde vererek, sırf ileride kendilerine karşı delil hüccet olsun diye, ilahi hükümlerinin, Tebliğ edilmesini murat edince hemen peygamberleri ve resulleri konuşturur. Peygamberlerle resuller vefat edip gittikten sonra da onların yerine ilmi ile amil alimleri ikame eder. Böylece peygamberlerden vekaleten insanların ıslahına yarayacak hususlarda bu alimleri konuşturur. İlahi hükümlerini onların diliyle söyletir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Alimler peygamberlerin varisleridir. Ey ahali! Aziz ve celil olan Allah'ın nimetleri hususunda ona şükrediniz. Bütün nimetleri ondan biliniz. Zira şanı yüce olan Allah şöyle buyurur. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Nas suresi 53. ayet Ey Allah'ın nimetlerinin içinde yüzüp duranlar! Hani sizin şükrünüz? Ey onun nimetlerini ondan bilmeyip onun başkasından bilenler! Siz kah olur onun nimetlerini başkasından bilirsiniz. Kah olur sırf kendinizden bilir onlara kendi gücünüzle nail olduğunuzu ...sanarak aslında hiç de sahip bulunmadığınız bir takım güçlerin kendinizde var olduğunu zannedersiniz. Yine zaman olur, o nimetleri Allah'a karşı günah işlemekte yardımcı olarak kullanırsınız. Ey oğul, halvet yalnızlık anlarında öyle bir takvaya ihtiyacın var ve öyle bir takvaya sahip olmalısın ki... Seni günahlardan ve günaha sürükleyecek kaymalardan alıkoysun. Yine öyle bir murakabeye ihtiyacın var ve öyle bir murakabeye sahip olmalısın ki, aziz ve celil olan Allah'ın daima seni görmekte olduğunu sana hatırlatsın. İşte sen halvet yalnızlık anlarında böyle olmaya muhtaçsın, mecbursun. Bundan başka nefs, heva ve şeytan ile savaşmaya da muhtaçsın. Mecbursun Büyük insanları yıkıp mahveden Ufak hatalar, süçmeler Ve kaymalardır Zahitleri mahveden Nefzani hevayi ihtiraslarıdır Hak erenlerini mahveden Halvet yalnızlık anlarındaki Kötü düşünceler Hatıra gelen kötü fikirlerdir Sıdıkları mahveden Bir anlık kötülüklerdir Onların bütün meşgaleleri Kalplerini uygunsuz düşüncelerden korumak, muhafaza etmektir. Zira onlar hükümdarın kapısında uyumaktadırlar. Onlar Hakk'a davet mevkinde bulunan kişilerdir. İnsanları aziz ve celil olan Allah'ı tanımaya davet ederler. Gönülleri Hakk'a davet etmekten bir an bile geri durmazlar. Allah'a itaat etmekle mükellef bulunan mahlukatı ona davet ederek derler ki Ey kalpler, ey ruhlar, ey insanlar, ey cinler, ey muradı Allah olanlar. Allah'ın kapısına geliniz. Kalp ayaklarınızla Allah'a koşunuz. Takva ve tevhid ayaklarınızla Allah'a koşunuz. Marifet ve yüksek derecedeki takvanızla Allah'a koşunuz. Dünyadaki zühtünüzle Allah'a koşunuz. Ahiretteki zühdünüzle Allah'a koşunuz. Allah'tan başkasından alakanızı kesmiş olma ile Allah'a koşunuz. İşte tasavvuf erbabının meşgalesi budur. Hak erenlerinin meşgalesi budur. Onların bütün düşüncesi halkın ıslahıdır. Onların bu husustaki himmet ve gayreti arşı aladan âlâdan ta yeryüzüne kadar bütün yere göhe şamildir. Ey oğul, nefsi ve hevayı kendinden defet, et. Nefsani duygulardan sıyrıl. Tasavvuf erbabının ayakları altında bir zemin, yer, avuçları içinde de bir toprak ol. Aziz ve celil olan Allah, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. Nitekim İbrahim Aleyhisselam'ı küfür üzere düşmüş, küfür üzere ölmüş ebeveyninden vücuda getirmiştir. Mümin, hayat sahibidir, diridir, kafir ise ölüdür. Tevhid erbabı muahhit, hayat sahibidir, diridir. Müşrik, putperest, Allah'a eş, ortak tanıyan ise ölüdür. İşte bunun içindir ki rivayet edilen bir kelamında, Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Benim mahlukatımdan ilk ölen iblistir. Bu kelamı ile şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuş oluyor. İblis bana isyan etti. Neticede günahkarlıkla öldü. Bu zaman ahir zamandır. Nifak çarşısı açılmıştır. Yalan çarçısı açılmıştır Ey ahali Münafık, yalancı, deccal Kişilerle oturmayınız Yazık sana ki Nefsin münafıktır Yalancıdır Kafirdir, facirdir Müşriktir Böyle olduğu halde sen onunla nasıl oturuyorsun Ona muhalefet et Asla muhafakat etme Onu bağla Asla salıverme Onu hapset Zindanat kendisine ancak zaruri olan, zarîr zaruri olan, zaruri olan haklarını ver. Fazla verme. Onu mücadelerle kahret, itaat altına al. Havaye gelince onun da sırtına bin. Onu asla başı boş bırakma. Eğer böyle yaparsan bil ki o sana biner. Mizaç tabiat ile asla Sohbettaş olma. Zira o henüz aklı olmayan bir tıfıldır. Düşün bir kere henüz aklı gelişmemiş bir sabiden. Nasıl öğrenilebilir? Onun söylediğini nasıl kabul edebilirsin? Şeytan ise senin de baban Adem aleyhisselamında düşmanıdır. Öyleyse onunla nasıl oturur? Onun söylediklerini nasıl kabul edersin? Seninle onun arasında bir kan davası vardır. Eski bir düşmanlık vardır. Ondan asla emin olma. Zira hiç şüphe yok ki o senin babanın da ananın da katilidir. Baban Adem ile anan Havva'ya günah işlettiren odur. Fırsat bulduğu an tıpkı onları katlettiği gibi hiç şüphesi seni de katledecektir. Takvayı kendine silah edin. Silahın takva olsun. Aziz ve celil olan Allah için tevhid, yine onun için murakabe, halvet, yalnızlık anlarında yüksek derecede takva, Sıdk ve yalnız Allah'tan yardım bekleme duygun da askerin olsun, ordun olsun. İşte silah, işte ordu. Tasavvuf erbabı ve hak erenleri o kimselerdir ki, bu silahlarla ve bu ordu ile şeytanı hezimete uğratmışlar, belini bükmüşler ve askerini perişan etmişlerdir. Hal böyleyken şeytanı sen nasıl hezimete uğratmayasın ki? Hak seninle birliktedir. Ey oğul, dünya ile ahireti bir araya getir. Her ikisini de aynı bir yere koy. Kalbin dünya ve ahiret düşüncesinden Arınmış olarak ve çıplak bir şekilde aziz ve celil olan Mevlan ile tek başına ol. Masivadan yani Allah'tan başka her şeyden arınmadıkça ona yönelme. Halka bağlanıp kalarak halktan ayrı kalma. Bütün bu sebepleri kopar at. Allah'a giden yoldaki engelleri birer birer bertaraf et. Bütün bunları yaptıktan sonra... Dünya ile ahireti bıraktığın yere var. Dünyayı nefsine ver. Ahireti kalbine koy. Mevla'yı da özünde tut. Ey oğul! Nefs ile birlikte olma. Heva ile de birlikte olma. Dünya ile de birlikte olma. Ahiretle de birlikte olma. Aziz ve celil olan Allah'tan başka hiçbir şeye tabi olma. İşte böyle yaptığın an, Ebediyen yok olmayan bir hazineye kavuşmuş olursun. İşte bu takdirde aziz ve celil olan Allah'tan sana hidayet gelir. Hem öyle bir hidayet ki ondan sonra bir daha delalete düşmek yoktur. Öyleyse hemen günahlarına tevbe et. Bir daha işlememeye azm ile Onlardan sıyrıl. Seri adımlarla aziz ve celil olan Mevla'na koş. Tevbe ettiğin zaman hem zahirin hem de batının tevbe etmiş olsun. Tevbe Allah indinde makbul kul olmanın temelidir. Haliş bir tevbe ile ve Allah'tan hakikaten haya etmek suretiyle üzerindeki günah elbisesini çıkar at. Tevbe Şeriatın emrettiği amelleri işlemek suretiyle uzuvlar temizlendikten sonra kalbile yapılacak bir ameldir. Tevbe kalbin amellerindendir. Yani önce dinin emrettiği bütün ameller işlenir ve işlenmekte devam edilir. Böylece kişinin azası bu amellerle temizlenmiş olur. Bu arada kalp de günahlardan Tevbe eder. Yani gerçekte tevbe kalbin amellerindendir. Kalıba yani bedene mahsus bir takım ameller vardır. Kalbe mahsus da bir takım ameller vardır. Kalp sebepler sahrasını açtığı ve fani varlıklara bağlanıp güvenmekten sıyrıldığı an tevekkül deryasına dalmış olur. Marifetullah deryasına dalmış olur. Allah'ı bilme ve tanıma deryasına dalmış olur. Artık sebepleri terk eder. Müsebbibi Allah'ı arar. İşte kişi, tevekkül, marifetullah ve Allah'ı bilme ve tanıma deryalarına daldığı zaman bu noktada şöyle der. O Allah ki beni yaratan ve bana hidayet verendir. Şuara suresi, 78. Ayet Şanı yüce olan Allah, tevekkül ve marifetullah deryasına dalmış olan bu kişiyi, bir sahilden diğer bir sahile, bir yerden diğer bir yere iletir. Ta ki bu kul, dosdoğru giden bir cadde üzerinde duruncaya kadar. Kişi her ne zaman ki Rabbini zikrederse, onun geniş ve düz caddesi, Kehmesine açılır Pürüzler bertaraf olur Aziz ve celil olan Allah'ı arayan kişinin Kalbi mesafeleri kat eder Her şeyi Geride bırakır Bazen yolda helak olmaktan Korktuğu anlar olursa da Bu takdirde imanı hemen imdada yetişir Kendisine cesaret verir Rahatlık verir Böylece yalnızlığın ve korkunun Getirmiş olduğu sıkıntı yok olur. Onun yerini Allah ile olan ünsiyetin nuru ve yine Allah'a olan yakınlığın sebep olduğu ferahlık kalır. Ey oğul! Sana herhangi bir dert geldiği zaman onu sabır eliyle karşıla ve devası gelinceye kadar sakin ol. Deva gelince onu da şükür eliyle karşıla. Bu hale geldiğin zaman peşinen ebedi, zevkli, safalı bir hayatta olursun. Cehennem korkusu, müminlerin ciğerlerini parçalar, benizlerini sarartır, gönüllerini mahzun eder. Kendilerinde bu haller meydana gelince, aziz ve celil olan Allah, onların kalbine, rahmet ve lütfunun suyunu akıtır. Kendilerine ahiret kapısını açar. Onlar da bu kapıdan, Ahiretin emin yerlerini bizzat görürler. Ahiretin emin yerlerini bizzat görerek sükunet buldukları, mutmain oldukları ve biraz ferah kavuştukları an, şanı yüce olan Allah onlar için celal kapısını aralar. Bu seferde gönülleri parenlenir, özleri parenlenir, kendilerini öncekilerinden daha da şiddetli bir korku sarar. Bu merhalede tahakkuk edince bu sefer Allah onlar için cemal kapısını aralar. İşte bu anda artık iyice sükunete kavuşurlar. Mutmain olurlar. Uyanırlar ve makam ve mevkiler edinirler. Bu makam ve mevkiler derece derecedir. Tabaka tabakadır. Ey oğul! Dünyadaki himmet ve gayretin yemek, içmek, giyinmek, evlenmek, güzel ve rahat evlerde oturmak ve mal, mülk, servet toplamaktan ibaret olmasın. Ey o dünyadaki himmet ve gayretin yemek içmek, giyinmek, evlenmek, güzel ve rahat evlerde oturmak ve mal, mülk, servet toplamaktan İbaret olmasın. Bütün bunlar nefsin işidir. Nefsin rağbet ettiği şeylerdir. Öyleyse kalbe mahsus himmet ve gayret nedir? Kalp ve öz sır niye rağbet etmelidir? Onun himmet ve gayreti aziz ve celil olan Allah'ı aramaktır. Kalbin rağbet edeceği yegane şey budur. Senin himmet ve gayretin ve rağbet edeceğin şey senin için en mühim olandır, sana ehemmiyet verendir. Senin için en mühim olan ve sana ehemmiyet veren ise Allah'tır. Öyleyse senin himmet ve gayretin ve rağbet edeceğin şey de aziz ve celil olan Rabbin ve O'nun nezdindeki olmalıdır. Dünyanın bir bedeli, bir karşılığı vardır. Bu ahirettir. Fani varlıkların da bir bedeli, bir karşılığı vardır. O da aziz ve celil olan yaratıcı Allah'tır. Her ne zaman ki Allah'ın emirlerine muhalif olan bir fiili bu dünyada terk eder işlemezsen, Allah onun karşılığını hem de ondan daha hayırlı olarak ahirette yaratır ve verir. Sen ömründen sadece bir gün kaldığını farz et ve ecel meleğinin geleceğini düşünerek ahiret için hazırlan. Dünya, tasavvuf ehli ve hak erenleri için bir kuvvet kazanma ve pişip olgunlaşma mahallidir. Ahiret ise ebedi ömür sürmeyirdir. Fakat aziz ve celil olan Allah'tan kendilerine gayret geldiği an, bu gayret onlarla dünya ve ahiretin arasına girer. Böylece gayretin onlarda meydana getirmiş olduğu coşkun şevk, ahiret makamına kaim olur. Artık ne dünyaya ihtiyaçları kalır ne de ahirete. Ey yalancı! Sen Allah'ı ancak nimet içinde bulunduğun zamanlar seversin. Bela ve müsibet geldiği an ise sanki Allah seni dostun değilmiş gibi kaçarsın. Kişinin ne olduğu imtihan sırasında ortaya çıkar. Eğer aziz ve celil olan Allah'tan belalar, musibetler geldiği an daha önceki halinde sabit kalabiliyorsan işte bu takdirde sen onu seviyorsun demektir. Yok eğer musibetler gelmeye başlayınca sende değişiklik oluyorsa yalanın ortaya çıkmış olur. Daha önce kendinde var olduğunu iddia ettiğin Allah sevgisinin gerçekte var olmadığı anlaşılır ve beyanın da yıkılır gider. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve Ya Resulullah ben seni seviyorum dedi. Allah Resulü de ona şu cevabı verdi. Öyleyse sıkıntılar için bir bürgü, elbise hazırla. Yine bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir başka adam geldi ve Ya Resulullah ben Allah'ı seviyorum dedi. Allah Resulü de ona cevaben şöyle buyurdu. Öyleyse belalar için bir bürgü, Elbise edin. Allah'ın ve Resulünün muhabbet ve sevgisi sıkıntı ve belalara yakın olarak bulunur. Allah'ı ve Resulünün sevdiğini iddia eden birisi bu sevginin yanında sıkıntı, musibet ve belaların bulunduğunu peşinen bilmeli ve bir gün olup bunlara maruz kalabileceğini hatırından çıkarmamalıdır. İşte Allah'ın ve Resulü'nün muhabbet ve sevgisi sıkıntı ve belalara, sıkıntı ve belalara yakın olarak bulunduğu içindir ki salihlerden biri şöyle demiştir. Belalar velilere musallat edilmiştir ta ki her aklına gelen Allah'a yakınlık iddiasında bulunmasın. Eğer böyle olmasaydı herkes Allah'ı sevdiğini söyler, evliyahlık iddiasında bulunurdu. Demek ki belalara, musibetlere, sıkıntılara tahammül edip gönül rızasıyla sebat göstermek Allah sevgisinin bir emare'sidir. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.